Sağlığa hoş geldiniz. 15 Eylül 2023 tarihlerin önemli olduğu günlerden e, geçiyoruz. E, çünkü e, 2020 yılından e, beri e, aslında hayatımız biraz pandemi günlüğü gibi. E, pandemi günlüğündeki önemli günler bizim de e, takvimlerimizde işaretli. 15 Eylül'de e, böyle bir gün oldu. E, sosyal medyada da e, çok fazla COVID-19, eris varyantının konuşulduğunu görüyoruz. Aynı zamanda nifah virüsün konuşulduğunu görüyoruz. E, tabii bu konuşmaların bir kısmı bilimsel düzlemde olmadığı için spekülasyon içeriyor. Spekülasyon içerenlerin de bir kısmı gereksiz paniğe yol açabileceğini e, düşünerek e, biz de çok uzun süreli bir e, sağlık programı olduğumuzdan dolayı kamu görevimizi yapmak istedik. Çünkü bu programların da kamu görevi vardır. Ee, bu konudaki en önemli isimlerden, en ehil isimlerden Profesör Doktor Esin Şenol konuğumuz. Covid-19'un yeni sürecini konuşacağız, elis varyantını konuşacağız, nipah virüsü konuşacağız, e, pandemiye aday virüsleri konuşacağız ve bundan sonra e, ki dünyanın e, bulaşıcı hastalıklarla sınavını konuşacağız. Ondan dolayı bugünkü e, konumuz ve konumuz aslında farklıydı ama kendisinden de rica ettik ve e, konumuzu e, değiştirdik. Esin hocamız konumuz. Hoş geldiniz Esin hocam. Hoş bulduk. Öncelikle gerçekten çok büyük keyif bu programda olmak ee, ve e, ya yani bu programdan seslenmek, buradan e, doğruları so söyleme e, şansını bulmak. Onun için iyi ki varsınız diyorum Ayşegül'cüğüm. Evet yani çok ilginç bir ülkeyiz gerçekten. E, çünkü bütün yaz boyu gripal bir infeksiyon ve Nedeni açıklanamayan yurdun dört yanında patlayıcı tarzda ben ona patlayıcı tarzda diyorum yani bir buçuk gün süren yüksek ateşle seyreden isaller ki e, bu tarz yani yurdun dört tarafında birden görülen ve yüksek ve, ve dirençli bir ateşle seyreden ve kendiliğinden düzelen sıvıyla düzelen isallerin Varlığını ne bir bakteriyle ne de sularla filan açıklamak mümkün. Bu da bir virüs elbette dedirten bir durum. Ama e, bütün yaz boyunca hani dünya biz e, atık su analizleri yapıyoruz. Hastaneye yatışlarımız da artıyor. Gittikçe e, pike doğru çıkıyor bu COVID meselesi. Mart'tan Şubat'tan beri gördüğümüz en yüksek vakalar derken biz ters köşe olduk. Yok biz de verdi Sağlık Bakanı. Nerede biliyordu ki olmadığını diyecek olduk çünkü bu tırmanmaları salgından bildiğiniz üzere hiç kimse hiçbir yere gizleyemiyor aslında sadece gecikerek söylüyor. Gecikerek söylemesi de aslında bir mana taşıyor şunu diyor ben salgın yönetmeyeceğim çünkü salgın yönetmenin birinci kuralı şudur açık ...net ve dürüst bir iletişimdir. Salgın yönetiminin en az aşı kadar, en az bulaşı önleyen diğer yöntemler kadar tanımlanmış bir alt başlığıdır bu. Dürüstçe ve açıkça ve halkla düzgün iletişimde bunu paylaşmak. Hem bizi ters köşe yapıyor sürekli. Yani bu ülkenin bilim insanları bizim politikamızı sevmediği için diye bir mesaj veriyor ve ikiye bölüyor ortasından insanları... Ee, ki bize inanmaları yaşamsal olan, bizi izlemeleri yaşamsal olan insanlar da var. Birazdan bir vaka örneğiyle de bunu paylaşacağım. Yani iki gün önce bana gelen. insanların ne kadar perişan olduklarını ama şöyle, evet 9 tane varyant tespit ettik demek hiç gerçekçi değil doğrusu. Nerede, kim, nasıl tespit etmiş, niye şimdi 9 tane, onların temaslısı niye soruşturulmuş filan. Yani biz salgın yönetimine yeniden mi başladık? 2021 bittiğinde Omikron piki, büyük pike başladığımızda önemi yok. Nezle gibi bir şey. Bizce bu salgın bitti diye bir ilan olmuştu hatırlarsan. E şimdi ne oldu da yeniden 9 vaka onların da yurt dışı temas var. Bunlara gerek yok ki. Dünya bunu şöyle ilan ediyor. Benim hastaneye yatışlarım artmaya başladı. Ölümlerim artmaya başladı. Geçen hafta Amerika'nın bildirdiği ölüm rakamları 800'lü binli rakamlar. Şimdi de 250-300 vaka falan bildiriyor ölüm. Taramamasına rağmen. E şimdi İtalya bildiriyor. Sırbistan bildiriyor. Romanya bildiriyor. E ne oldu da? Yani biz salgının başındaymışız gibi sanki yeni bir şey keşfetmişiz gibi. Dokuz tane de var da o da şununla teması falan dedik. Bu, bu değil. Yani bu ay çıktığı zaman artık ilan ediliyor. Ama şu anda sen de haklısın. Yani sosyal medya üzerinden ben de izleyebildiğim kadarıyla sabahtan beri tabii birkaç ayına daha katıldım. Şöyle diyeyim. Asla asla şimdi dünyanın geldiği nokta bu salgınla e, çok ters köşe yapacak bir yeniden birleşme olmazsa ki o konunun da izlenmesi lazım. Yani ya orijinal virüsle bu omikron arasında yeniden birleşmeler ürkütüyor bizi. Onun ipuçlarını da söyleyeyim ama asla kapanmadan falan söz edilemez. Bir hükümet kapanma diyorsa bilin ki hiçbir şey bilmiyordur ve anlamıyordur yani. Hiçbir şekilde kapanmaya gerek olmayacak kadar elimizde test var, aşı var, ilaç var ama bizde yok. Elimizde dediğim ben şu anda kendimi evrim, ev, evrensel bilim dünyasına ait ediyorum. Çünkü aksi takdirde baş edemem yaptığım işle ee, ve aksi takdirde ülkede ilk kez bu kadar geriye düşmüş olmakta doğrusu çok ağrıma gidiyor. Ama elimizde bunlar var ama Türkiye'nin erişiminde yok. Böyle söyleyeyim. Bu nedenle de 2021'in sonunda biz bitti diye bir da bulmuştuk. Şimdi Eris Varyantı Türkiye'de hangi kentte olduğunu sanırım bilmiyoruz. Burada şunları sormak istiyorum. Basit soruları sormak istiyorum. Çoğu kişinin de aklında var. Bize de sorular geliyor şu anda. Onlara da bakıyorum. Covid-19 PCR ile Eris Varyantı'da şey tespit edilebilir mi? İkincisi de bizim elimizdeki aşılar e, yap yaptırıldığı takdirde eris varyantına da karşı etkin mi? Ee, i̇stersen şöyle başlayayım. Ben şimdi COVID testi isteme işi uzmanlık alanlarının işi oldu. Yani kimse kendi ayağıyla gidip de bana bir COVID testi yapın diyemiyor. Bir enfeksiyon polikliniğine, göğüs hastalıkları polikliniğine ya da bir aile hekimine başvuruyor. Orada da Solunum yolu paneli denilen bir panel var. İçinde 10-11 tane Hı. virüsün Hı. bakıldığı. Onun içinde de COVID PCR dediğimiz COVID'in kalıntısı yani PCR çok hassas olduğu için böyle diyorum buluntusu. Bu var ise ki artık şöyle söyleyeyim Ayşegül'cüm biz çok e, aşı yoluyla ya da e, infeksiyon geçirerek bağışık olduğumuz için biz hastalansak bile başlangıçta kadar yüksek virüs yükümüz yok eğer tümüyle aşısız değilsek. Ve aslında hani biz ikinci haftada altıncı günde buluruz dediğimiz şey de değişti aslında artık. Daha kısa sürelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla ilk 48 saat içinde falan gelmemişse bulamayabilirsiniz. Covid olmasına rağmen bulamayabilirsiniz. Benim söylediğim ishal örneğinde olduğu gibi gastrointestinal sistem yerleşimi ve reaksiyonu ağır basıyorsa sürecin. E, orada da bulamayabilirsiniz. Yani boğazında burnunda bulamayabilirsiniz. Israrla da aramıyoruz doğrusunu istersen. Niye ısrarla aramıyoruz? Bir e, ayağıyla gelen insanların ısrarı, hani ben ne izlemeyeyim, grip miyim, neyim ısrarının sonucunda kişilere bir şey söyleyemiyoruz. Yani siz izole olun, siz bir uzak durun. Ya da size ben şu ilacı başlayacağım çünkü dünya bu ilacı kullanıyor e, diyemiyoruz. Bunların hiçbirisi yok. Dolayısıyla biz de kendimize e, gelen hastalarda yaptığımız taramalarda COVID-PCR pozitif diye bir sonuçla akademik bir merkez olarak karşılaşıyoruz. Ama bu halk sağlığı laboratuvarlarına gitti, orada varyant e, analizi yapıldı ve kayıt edildi mi bilmiyoruz. Çünkü bize bir dönüş olmuyor, sorularımıza bir cevap gelmiyor. COVID pozitif diyoruz ama biz de... Dünyadan niye ayrı düşelim ki? Dünyada ne oluyorsa Sırbistan, Romanya, İtalya şu anda Eris'le bir e, pik yaşıyor. Biz de Eris varyantı olduğunu bunu biliyor ve söylüyoruz. Zaten yazın gördüğümüz griplerin nedeni grip virüsü değildi. Çünkü o mevsimseldir. O bizim tek bir tane grip virüsümüz var biliyorsun. O da kış gripi yapar. Ama şimdi ikinci bir virüsümüz daha var. Yaz ve kış grip yapıyor, o da Covid. Yani biz biliyoruz ki son aylarda yaşadığımız şeyler Covid'in ortalığa hakim olmaya başlayan yeni varyantıyla ilişkili. Ama şimdi söylemeye karar verdiler. Ben ilk tahmininde de bulunayım sana. Çünkü turizm sezonunun sonundayız. İstanbul, Antalya mesela. Sürük Ama bizde de var. Da var. Yani Covid tırmanması var şu anda Ankara'da da. Tabii o kent çok değişik bir kent de olabilir. Ee, şey Nüfus hareketliği çok fazla. Ondan dolayı ben sürpriz olabileceğini düşünüyorum. <gülüyor> haklısın. Kent. Haklısın. Güneydoğu'dan, deprem bölgesinden de olabilir. Çok haklısın. Ee, şey e, Yine eris varyantına dönersek, e, kişilere tedavi olarak e, spesifik bir tedavi, özel bir tedavi uygulanamıyor viral enfeksiyonlardaki klasik tedavi uygulanıyor. Bu tedavi nedir diye e, sormak istiyorum. Bir kişinin ateşi yükseldiğinde, eris varyantından şüphelenildiğinde nasıl davranmalı, nasıl önlemleri almalı çevresine e, bulaştırmamak için ve e, ne zaman hastaneye gitmeyi düşünmeli bu kişi? Aslında ben biraz sanki sorularda kaybolup uzatıyorum Anşegül'cüm. Deminki yoksa aşı yoksa soruna yoksa. cevap vermeyi unuttum. E, aşıyla başlayayım sonra bu soruyu ne olur tamam. tekrar hatırlat Tabii. bana e, ve hangi ilacın olmasını kastediyorum onu söyleyeyim. Şimdi geçen haftada biliyorsun hafta sonunda biz Klinik Derneği'nin erişkin bağışıklama çalışma grubu olarak 8. simpozyumumuzu yaptık ve orada bütün el, eldeki mevcut verilerle dünyadaki bizim elimizde pek bir veri yok. Aslında biz de çok sayıda yayın yaptık. Bizim bölüm de yaptı mesela. E, yani... Salgının ilk başındaki bulgularla ve verilerle epeyce iş yaptık ve bildiklerimiz yani ve dünyadan eklemlediklerimizde şunu dedik bizde klasik aşı var şu anda artık ona klasik aşı diyoruz hmm. yani orijinal varyanta göre olan orijinal varyant sonra 2021'in sonunda yerini bir kuzeni olan Omikron'a bıraktı kuzeni Omikron kuzeni Omikron'un da bolca çoluğu çocuğu falan oluyor çok bereketli değiştikçe değişiyor bulaştıkça bulaşıyor ve mikron için yeni bir aşı hazırlanması gerektiğine dünya karar verdi. Bunun nedeni şuydu, biz omikron varyantı aşamasına geldiğimizde temel bağışıklama dediğimiz, genç erişkinlerde 2, sonra omikronla birlikte 3, daha e, sağlık sorunları olanlarda 4 dozdan oluşan temel bağışıklamanın üstüne infeksiyon da geçirdiğimiz için oradaki safları sıklaştırdık biz ve orijinal suşa karşı artık elimiz çok güçlü. Dünya nüfusunun yüzde doksanının bağışık olduğunu düşünüyoruz. Ama mikrona karşı elimiz zayıf. Çünkü mikron o safları sıklaştırdığımız yerden kaçıyor. Dolayısıyla biz mikronla bir güçlendirme ve hatırlatma yapmalıyız. Dünya bunun üzerinden iki tur geçti. Biz o sırada yani şöyle deyip, e, göksel olaylara sığınarak şöyle dedik eldeki mevcut aşıyla bari takviye olun zor duruma düşeceksiniz bu da çok bulaşıyor dedik ama artık bunu diyemeyiz çünkü orada saflar sıklaştıysa sıklaştı bağışıklık eksikten insanlarla ilgili kaygılarımız var ama Türkiye'deki mevcut aşıyla bir güçlendirmeyi önermiyoruz varyant aşısı gelmeli sadece şunu diyoruz eğer temel bağışıklamanız eksik kaldıysa yani 3 ya da 4 dozunuzda bir eksiklik varsa ya da hiç yaptırmadıysanız koşa koşa gidin yaptırın. Çünkü bana başvuran hastalarda bizim bölüme başvuran hastalarda. E, aşısı da 2021'den önce de kalmış, inaktif aşıyla aşılanmış ve üstüne güçlendirici aşı yapmamış ve üstüne sayısız defa COVID geçirmiş insanlar var elimizde şu anda. Dolayısıyla biz varyant aşı mutlaka Türkiye'de olmasını istiyoruz ve mevcut aşıyı da bağışıklık temel bağışıklığında bir tek eksiklik olanlara öneriyoruz. Bu bir. İkincisi senin sorduğun bu tedavi meselesine gelince, şimdi COVID'in hafif seyrettiği, grip ya. İshal yaptığı insanlar var. 2-3 gün sarsılıyorlar ve tekrar ayağa kalkıyorlar. Orada ateş yönetimi çok önemli. Ve en basit olanla yapıyoruz ateş yönetimini. En seçici olanla yapıyoruz. Parasetamol dediğimiz bir ilaç var biliyorsun. Ama onun ritmik kullanılması gerekiyor. Yani sabah, öğlen, akşam formatında kullanılması gerekiyor. Bir de ateş yükseldiği zaman başı derde girebilecek insanlar var. Kalp hastaları, akciğer hastaları. Onların da muhakkak yani bir hekime başvurarak izlemi başlatmaları gerekiyor. İshal'de de sıvı kaybı çok mühim. Ama esasında benim çok canımı yakan olaylardan bir tanesidir. Bizim Gazi de böyle beraber hani benim bütün iş hayatım boyunca, hekimlik hayatım boyunca çok yakından tanıdığım bir Cerrah abimiz. Kötü bir... Kan hastalığıyla mücadele etmek zorunda kaldı. E, tam omikron döneminden bahsediyorum ve iyi giderken tedavisi sabah zatürreyle geldi ve akşam kaybettik ve COVID'di. Şimdi bu hastalar için dünyada bir ilaç var Aşegül. Ve birinci basamak bütün rehberlerin önerdiği bir ilaç ve ölümü %90 engelliyor. Türkiye'de bu ilaç yok. Hatta biz artık buna Covid'de altın standart diyoruz. Nasıl gripte verdiğimiz ilaçlarla zatüre olanları filan tedavi ediyorsak bu ilacı da kullanmak istiyoruz. Ama bu ilaç yok. Yani molnipravir geldi Türkiye'ye ikinci basamak. O da şu anda üretimiyle ilgili bir sorun var. Yani evet 2021'in sonunda Covid bitti ilanıyla beraber sanki yokmuş gibi yaşıyoruz biz. Yani dolayısıyla e, kala kala elimizde gripmiş gibi davranmak kalıyor. Başka da bir şey yok şu anda. Evet önemli bilgiler. Tekrar pandemi dönemini konuşuyoruz aslında. Ee, Esin Hocam'dan da son şarkıyı Esin Hocam seçsin diyeceğim. Şimdiden düşünmeye başlasın. Bir sürpriz isteriz Esin Hocadan. Ee, biz sevi, üç şarkıyı sevi. Ee, seçtik ama e, bu e, bugünkü e, şarkılarımızı da e, aslında iki e, isim seçiyor. İki hekim arkadaşım seçiyorlar. E, bir tanesi e, halk sağlıkçı Gönül Malat seçiyor. E, bir de e, mikrobiyolog e, Nilüfer Benal seçiyor. İkisi seçiyorlar şarkıları. E, ilk şarkımız Nick Cave'den geliyor. Where the wild roses grow. Evet, bu Nilüfer'in seçimiydi. 15 Eylül 2023, önce sağlık devam ediyor. Konuğumuz Profesör Dr. Esin Şenol. Ee, Covid-19'un Eris varyantını konuşuyoruz. Birazdan da Nipah virüsü konuşmaya başlayacağız. Ee, yalnız e, sorular geliyor. Ee, hemen o sorularla devam etmek istiyorum. Gazeteci Ceren Kumbasar'ın sorusu var. Ee, 65 yaş üstünde Eris varyantı nasıl e, seyrediyor diye soruyor. Bazen şöyle rivayetler çıkıyor, bu çocuklarda etkin seyrediyor, 65 yaş üstünde daha hafif seyrediyor diye. Böyle bir durum var mı eris varyantında diye soruyor. Şimdi şöyle bu soru için çok teşekkür ederim. Aslında başlangıçta salgına yol açan virüsün kuzeni ve hastalandırıcılık bakımından bir farkı yok. Ama varyantlar geliştikçe, yani çevreye uyumlarını artırdıkça, Bizde bağışık oldukça birazcık seyirlerinde hafifleme oluyor. Yani hastalandırıcılıklarını kaybetmiyorlar aslında. Sadece daha bulaştırıcı ve bağışıklık cevabından daha kaçar hale geliyorlar. Şimdi elbette ki bağışıklık yetmezliği olan hasta grupları arasında maalesef hepimizi durdurmak istiyoruz ve uzatmak istiyoruz yaşamlarımızı ama 65 yaş üzerinde var. Çünkü bu bir fizyolojik değişim ve ben bunu hep vurguluyorum. 65 yaşın üzerinde olmak, bazı ortalamayı değiştiren faktörler olmakla birlikte e, bağışıklık sisteminin yeniden düzenlenmesi, bu da enfeksiyon duyarlılığının artmış olması demektir. Ve özellikle viral enfeksiyonlar bağışıklık sistemiyle, Oldukça iyi mücadele ederler ve viral infeksiyonlar ya ileri yaşlarda şiddetli seyreder. Grip de böyledir. 500 yıllık grip hastalığı da 65 yaş üzerinde şiddetli seyreder. 65 yaş üzerine daha az bulaşıyor olma ihtimali var. Çünkü 65 yaş üzeri çok hastalandı ve çok aşılandı. Dolayısıyla daha kısa seyirli ve re-infeksiyonlar dediğimiz tekrar infeksiyonlar. Yaşıyorlar denilebilir ama e, özellikle bağışıklığı, temel bağışıklığı tamamlamamış olanlarda ciddi seyirler olabiliyor. Bir de virüsler yani sadece nezle grip yapıyor ya da ishal yapıyor formatına hiçbir zaman geçmiyorlar. Biz burada sistemik bir etkenden bahsediyoruz. Yani gastrointestinal sistemi de hedefleyen, e, merkezi sinir sistemini de hedefleyen, e, romatizmal pek çok e, hareketlenmeye yol açan ve hastalıklara yol açan, metabolik değişimler yapan, üreme sistemini hedefleyen bir virustan bahsediyoruz. Dolayısıyla hafif seyir dediğimiz şey bizim kayıtlara düştüğümüz seyir, öbürleri ise ne olduğunu anlamadan hastalanan bir sürü insan dolaşıyor ortalıkta ve bu aslında çocuklarda e, daha az oluyor ve e, genç erişkin ve ileri yaştakilerde çok daha sık oluyor ama biz çocuklarda daha sık görmeye başlayacağız. evet. Çünkü çocuklar şu anda bizim en az bağışık olan yani en hassas kırılgan halkamız şu anda çocuklar. Şimdi bulaşma paterniyle virusta kurduğumuz ilişkiye verdiğimiz cevabı karıştırmamamız gerekiyor. Yani ileri yaştakiler daha şiddetli. Ve daha oyuncaklı cevaplar veriyorlar ve daha çok hastalanıyorlar ve arazlar kalıyor. Ve gene eğer bağışıklık etmezlikleri varsa zatürrelere yol açabiliyorlar. Y yol açabiliyor ama çocuklarda daha sık göreceğiz bunu. Çünkü çocuklar bizim kırılgan hmm. halkamız ve e, solunum yoluyla bulaşan virüsler konusunda e, her zaman e, en hassas halkada çocuklar oluyor. Yani bu varyant ilk orijinal suçtan farklılaştı ama aynısı hala. Değişen bir şey yok yani. Esin Hocam biraz haftamızı sanki yenilememiz gerekiyor gibi o 2020-2021 döneminde aşıyı biz e, çocuklarda bilmiyoruz. Yeteri kadar yapabildik mi? O dönemde e, çocuklar aşılanma halkasında en zayıf olandı diye hatırlıyorum. Doğru mu? Bir de o çocuklar tabii aynı yaşta kalmıyorlar, büyüyorlar. <gülüyor> Covid-19'da bizimle devam ediyor. Acaba hani çocuklara bir aşılama mı yapmak gerekiyor? Çünkü onlar o zaman bebek oldukları için çok da aşılanmadılar. E, ve erişkinliklerinde de o dönemin hani hızlı aşılanma döneminde aşılanmamış oldukları için biraz zayıf halkı olabilirlermiş gibi. Tabi bir de okulların açılmasıyla birlikte bu sene üçlü pandemi denilen bir şey bekliyoruz biliyorsun. Bir tanesi RSV dediğimiz ve çocuklarda hı hı. bronşit ve astım Çok benzeri sık. tablo yapan ve ileri yaştakileri de çok hastalandırıp zatüre yapabilen bir virüs. Onda epeyce bir hareketlenme vardı geçen yıl. Bu yıl tırmanması beklenen bir şey. Diğeri grip. Gribe karşı elimizde çok iyi silahlar var e, aslında ve onunla yönetiyoruz. Ama grip hep 500 yıldır e, hastalandırıcı ve ciddi yükü olan bir şeydir. Bir de e, evet biz 12 yaş altını aşılamadık hatırlatırım size. <gülüyor> Kendi hallerine bıraktık. Geçirsinler onlara bir şey olmuyor dedik. Türkiye'nin şu andaki yani salgın yönetimindeki en büyük avantajı ölümlerin ve hastalıkların kayıtlarının hesabının sorulmaması. Soracak bir ortamın olmaması. Bunun dışında inanılmaz arızalı bir e, sağlık sistemi, inanılmaz alarm veren bir sağlık sistemi. Hekim şiddeti bile bu gri, üstü kapatılan, bulutlandırılan, verilerin saklandığı ortam nedeniyle gerçekleşiyor. İnsanlar çok öfkeli, çok gergin ve çok hastalar. Şimdi bana iki gün önce gelen bir hasta örneğini bugün bir iki televizyon yayınında da paylaştım söyleyeyim. 73 yaşında bir hasta, bakın yani salgın yönetiminin ilk başına hafızaya dönelim. Şimdi 73 yaşında kadın hasta diyor ki, hükümet dedi ki diyor, Tabii ki bana inanacak hali yok teyzenin. En sonunda bana gelmiş ama bana inanacak hali yok. Yani o tarafı daha sıcak buluyor. Bakan olduğuna göre ona inanacak tabii ki. Ee, bize diyor inaktif aşı dedi, öbürü biraz tehlikeli dedi diyor. Ben üç tane Çin aşısı yaptırdım diyor. Oysa ki biz ne dedik? Bir tur mutlaka diğeriyle gitsin. İleri yaşta olanlar çünkü yeterince bağışıklıkları uyarılmadı bununla dedik. Ve varyant taraması bir sorun var dedik. O öyle tamam. Bir de 2021'de ne oldu onu hatırlatayım. 2021'de de birdenbire omikronla ilgili büyük alarmlar e, koparken, verilirken ee, bizim bakanımız çıktı ve şunu söyledi. Ee, o mikron bir şey değil, nezle gibi bir şey yani dedi. Bu artık bizimle yaşayacak çok basit bir şey. Onun için dedi, biz pandemi bitti ilan ediyoruz. Hatta Dünya Sağlık Örgütünün e, acil durum ilanı bitti dediği noktada biz zaten bir yıl önce bitti ilan etmiştik dedi. Ama iki hafta önce de eristen korkmayın, o mikron kadar kötü olmayacak dedi. Yani o mikron kötüydi yeterince ve bu teyzede beş kez, beş kez. İnanıp sokaklara çıkarak, torunlarıyla öpüşüp koklaşarak 5 kez Covid geçirmiş. Ama 2022'den beri hastanelerden çıkamıyor, arada bir yoğun bakımlara düşüyor ve kendisine ne olduğunu anlayamıyor. Sonunda birisi demiş ki bir Covid doktoru var, o da geldi bayını buldu ve şimdi beraber ilerlemeye çalışıyoruz. Çünkü akciğerinde buluntular var, kalıntılar var, 5 kez Covid geçirmek. Ciddi arazlar bırakacak bir süreç. Yani aslında bu vaka bütün mesajları içeriyor galiba Ayşegül. Bir insan beş kez geçirebilir ee, ve e, inandığı için yanlış yere yönlendirildiği için yanlış uygulamalarla çok hastalanıp daha 73 yaşında daha 73 yaşında arızalanabilir. Çünkü daha 73 yaşında yani güncel tıp var devrede yani. Ee, biz neden bahsediyoruz? İnsan ortalama ömrünü uzattığımızda övünüyoruz, sağlık sistemiyle övünmelere çalışıyoruz falan her gün dayak yediğimiz sağlık sistemiyle ama maalesef durum bu. Bu Ankara'nın merkezinde olan yakınları, gayet aklı başında olan insanlar. Konuyu izlemeye çalışmışlar ve düştükleri durum bu maalesef. Evet. Ee, üzücü tabii. Şaşırtıcı değil ama üzücü. Üzücü ee, de... Biraz COVID-19 ve eris varyantından uzaklaşmak istiyorum. Artık tıpta sanıyorum bir başlık var. İklim krizi ve sağlık. Evet. evet. Ee, yani bu başlığı konuşmalıyız. Ee, şimdi de konuşuluyor ama ileride herhalde böyle bir e, e, bir ders, bir sınav konusu önemli. E, iç hastalıkları gibi bir e, part olacaktır diye düşünüyorum e, tıp fakültesi. E, eğitiminde e, iklim kriziyle birlikte e, değişen e, iklimle birlikte e, biz enfeksiyon hastalıklarını çok daha fazla konuşmaya başladık. E, hatta e, sanıyorum bu iklim krizi çıkmadan önce enfeksiyon hastalıkları uzmanlığının bile e, tarihe gömüleceğini düşünenler bile vardı. Çünkü teknoloji çok gelişmiş. Biz ancak işte onkolojik ve nörolojik hastalıklarla artık uğraşacağız. Ee, belki biraz immünolojik hastalıklarla uğraşacağız diye düşünüyordu. Ama birden yani aslında bu hastalıklardan çok daha fazla biz bulaşıcı hastalıkları konuşmaya başladık. Ee, tarihin orta çağına bir kez daha döndük. Ee, burada sosyal medyada medyada hep şöyle konuşuluyor: ee, Pandemiye aday virüsler. Evet. E, bu, bu nedir pandemiye aday virüsler? Ondan sonra o virüs biraz e, salgın yarattığında da hemen e, enfeksiyon hastalıkları uzmanları diyor ki tamam biz tahmin ediyorduk bu virüsün e, yaramaz yapacağını <gülüyor> diyorlar. E, ve çok yarasa konuşuyoruz biz. Neden bu evet. kadar çok yarasa konuşuyoruz? Oradan başlayayım direkt. Ben aslında evet. <gülüyor> 2019 yılında son katıldığım Dünya Kongresi'nde açılış konferansında Fauci. Ee, çok net bir veriyle bu dönemdeki Amerika Başkanı bir salgın görecekti. Çünkü yaban ekolo hayat ekologları e evrimsel değişimin kritik boyuta geldiğini yarasalarda izlemlemekteydiler. Yani sağlığımız sadece e doktora gitmekten ya da hekimlerden ibaret değil. Bütün bir tek sağlık dediğimiz bir kavram var ve bize sıçrayan ve bizi çok hastalandıran, Pek çok etken bize hayvanlardan sıçrıyor ve bizim tarım toplumu olduğumuzdan itibaren zaten ortaya çıkmış hastalıklar. Şöyle diyeyim, dünyada insanı hastalandıran 1500 tane hastalandırıcı mikrop var. Ben ona bizi hastalandıran mikroplar diyorum. Bütün yer kiroyu çepeçevre saran mikroplarla birlikte yaşıyoruz. Hatta onlar bizim ev sahibimiz diyorum. Dünyadaki oluşum koşullarını insanı yaşayabileceği koşulları gezegende onlar hazırlamışlar aslında. Bu derinlikteki ya da bu düzeydeki bir bilgiye sahip Etmeden insanları eğittiğimiz ilk ve orta öğretimin sonuçlarını yaşadığımız için korkunç kompro teorileri safsatalar falan dolaşıyor ortada ama 1500 tane hastalandırıcı insan patojeninden %60 kadarı bize hayvanlardan sıçramış durumda. Mesela dünyada kıyamet koparan maymun çiçeği virüsü 35 bin vakaya ulaştı nedense Türkiye görmedi. Olabilir mi? Transport, transfer noktasındayız biz. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Ama e, siz neden hastalandığınızı ve neden öldüğünüzü bilmezseniz hiç çaresi de bulunmaz ve önlemde alınmaz. Böyle de bir gerçek var. Özetle e, bunlar izlemleniyor ve biz 2012'den beri kritik değişimlerin olduğunu, o sene pandemi olmasaydı koronavirüslerle ilgili Hollanda'da bir büyük konsorsiyum toplantısı yapılacaktı. Yani koronavirüsler bizi huzursuz ediyordu bizi yani ucundayız biz aslında bütün o temel tıpçılar genetik analizleri yapanlar yaban hayatını araştıranlar onlardan çok güzel veri akıyordu bize şimdi de bir 10 hastalık listemiz var bizim kuş gribini ürpererek izliyoruz tabii ki. Ee, ve Nipah virüsü de şimdi Hindistan'da bir beş kişi öldürdü. Kahraman bir hemşire var onlarla savaşırken, o hastaların başında bakarken. Çünkü sağlık çalışanına bulaşıp çok ölümcül olabilen bir hastalık. Başında kalan, çocuğuna not yazıp başında kalan bir hemşire var 28 yaşında. Nipah virüsü nereden geliyor onu söyleyeyim. Yarasalardan geliyor çok haklısın. Fakat çok acayip bir var yarasa o Asya'daki. Uçan tilki diyorlar ona. Niye yarasalar onu söyleyeyim. Yarasalar memeliler. Uçtukları için çok sayıda ıı, ara yüze, çok sayıda e, ke e, kendilerinde bulunan virüsleri aktardıkları zaman onları taşıyacak omurgalıya çarpabilme şansına sahipler. Ve e, onlar ilginç bir şekilde toleran, yani virüslara karşı toleran, orada o virüsler kritik mutasyonlarını çok güzel geçiriyor ve onlar da uçarak onu taşıyor. Dolayısıyla e, bu e, meyve yarası denilen tilkiye benzeyen çok acayip bir şey resmi falan insanı ürpertiyor. Bu niye e, olay oldu? Hem Ebola'da böyle oldu hem de Afrika'daki Ebola'da hem de e, bu Nipah virüsünde öyle oldu. Çünkü ormansızlaştırma yaptılar. Niye yaptılar? Oradaki palmiye elde edilen ağaçlar kesildi ve ee, ormansızlaştırma ve ağaçsızlaştırma neticesinde ormanlarından fırlayan meyve yarasaları da insanlara doğru akmaya başladılar. Ee, bilmiyorum buradaki mesajlar yerine oturuyor mu? Biz orman kesiyoruz hala. Biz orman kesebilmek için bu salgınların olmadığına inandırılmaya çalışan bir toplumuz. Biz temel eğitimimizde çok zayıf olduğu için bu virüslerin birisi eliyle yaratıldığına filan inandırılıyoruz. Anlattığımı eğer e, kavramlaştırabilirsek bu beklenen şeyler, beklenmedik şeyler değil aslında. Elbette iklim, iklim krizi de zaten böyle kendiliğinden olan bir şey falan değil. Bayağı insan eliyle oluyor iklim krizinde. Evet, ee, evet. Onun da farkında varmamız gerekiyor. Ee, tekrar nifaha dönersek nifah nasıl ulaşıyor? Şimdi nifah bizi niye ürkütüyor? Bir yüzde kırk yetmiş ölümcü. Ee, meyve yarasalarından ara konak olarak en çok seçtiği domuz var. Ama doğrudan doğruya o meyve yarasalarının değdiği meyveleri tüketmek, ya da hastalanmış bir kişiyle yakın mesafeye geçmenin kendisi ya da hasta bulunan bir ortamdaki havayı sulamanın yani solumanın çok sayıda yolla insandan insana bulaşabiliyor farkındaysan. Hindistan telaşlı ve iyi yönetmeye çalışıyor ve açık veri aktarıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nü falan yardıma çağırıyor. Çünkü şunu biliyor. Bu çok yayılacak olursa ekonomileri çöker. Sadece insan ölümü değil yani kapitalizmin derdine düşmüşse bir yönetim, kapitalizmin e, rantıyla yürütmeye çalışıyorsa topluluğunu, on, onun derdine düşmek bile bir salgını yönetmek için yeterli bir sebep. Ben bizdeki gibi... Hiç umursamayan bir yönetimi dünyada pek görmüyorum. Şu anda en kapalı, en totalitar rejimler bile veri aktararak, dünyayla veri paylaşarak e, imdat zillerini çalıyorlar gerektiği zaman. Evet, nipa da konuşmaya devam edeceğiz ama bir müzik arası. Bu sefer de gönülün hak sağlığından, gönülün e, seçimi o da hmm. Leonard Cohen seçti sizin için Esin Hocam. Partizan. En sevdiğim, en sevdiklerimden. <gülüyor> Birazdan benim en sevdiğimi de çabuklarız evet. galiba. Evet, evet. Son şarkımız öyle kapayacağız. Teşekkürler. Evet, önce sağlık devam ediyor. 15 Eylül 2023 Leonard Cohen'i dinledik. Esin Hocanın en sevdiği şarkıcılardan birine. Değerli Cohen'i dinledik. Şimdi sorularımıza devam ediyoruz. Son 9 dakikamıza girdik. Ee, şimdi eski hastalığımızı konuşalım bir de grip. Evet. Ee, şimdi bu bu sezon açıldı mı? Şu soru çok gelir. Soracağım. Ee, grip aşısının kim yaptırmalı? Ne zaman yaptırmalı? Aslında grip aşısını 6 aydan büyük bütün herkese öneriyoruz biz. Grip olmak istemeyen herkes. İnsan niye grip olmak istemez? Çünkü ben çocuklara, çocuklar dediğime bakmayın kocaman tıp fakültesi öğrencileri onlar. Onlara dersini anlatıyorum ve kanıta dayalı rehberlerdeki işte o gripin yaptığı hastalıklar listesini paylaşıyorum. Geçen yıl ucundan yakalandığımız bir süreç var bu. Çocuklarda bir ağır seyir, toksik şok sendromu denilen ee, bir streptokok bakterisi ile ilgili. Grip virüsü böyledir. Solunum yoluna yerleşir, yerleştiği yerde başka bakterilerin tutunmasını kolaylaştırır ve çok sayıda ciddi e, zatüre başta olmak üzere ciddi tabloya evrilebilir. Yani e, 500 yıllık bir virüs, testimiz var, ilacımız var, aşımız var ama buna rağmen e, yükü hala e, yüksek olan bir virüstür. Ama hiçbir zaman Covid kadar yüksek değil. Yani Covid gribe benzedi lafını o yüzden hiç kabul etmiyorum. Yaz günü haftada dünyada bin tane insan öldürmez hiçbir zaman grip virüsü. Ama gripten ölüm 65 yaş üzerindekilerde çok olur. Metabolik hastalıkları olanlarda, akciğerleri iyi olmayanlarda ve kalp hastalıkları olanlarda çok olur. Ve e, aslında gribe atlatırlar e, kalp krizinden ölürler, gribe atlatırlar inmeden ölürler. Gribe atlatırlar böbrek yetmezlikleri kötüleşir. Gribe atlatırlar şeker hastalığı dengesizleşir. Bunların hepsi gripin etkisidir. Doğrudan ve dolaylı etkileri vardır. Daha kötü olanı ağır bir zatürele yoğun bakımlara yatırılmalıdır. Bu yüzden 65 yaş üzerinde olanlarla hamileliği grip sezonuna denk gelenler ki şu anda biz Türkiye olarak sürveyans sistemi dediğimiz bir tarama sisteminin parçasıyız. Biz de hastanemizde yapıyoruz. Grip vakaları genel olarak Türkiye'de Kasım ortalarında belirmeye başlıyor. Onun için biz aşının Ekim ortasından itibaren yapılmasını öneriyoruz. Bir de benim gibi böyle griple çok karşılaşan sağlıkçı, öğretmen, güvenlik görevlisi onların yaptırması gerekir. Ama e, gribe karşı kullandığımız, uyguladığımız aşı bir inaktif aşı. Demin söz ettiğim o e, Türkiye'de de bir COVID içinde kullanılan inaktif aşı gibi onların kalıcı e, hafızası düşük. Dolayısıyla hem grip virüsü tür değiştirip durduğu için hem de e, 6 ay falan sürdüğü için e, aşının kuvvetli etkisi inaktif aşı olduğu için. Bu tarafta da aslında hem RSV'yi hem COVID'i hem gribi içine alan bir mRNA aşısı geliştirme çalışmaları var. O olursa çok rahatlayacağız. Ve aklı başında olanlar, bilimi e, kendilerine kılavuz alanlar bu aşıyı da yaptırarak çok daha hasarsız geçirebilecekler. Ben bu hasar lafını çok kullanıyorum. Çünkü hastalanan nüfus, hastalanan yani bizim 50 yaş üstü, 60 yaş üstü nüfusumuzda bu e, önlenebileceği halde önlenmeyen viral enfeksiyonları ve zatüre gibi e, mikrobik hastalıkların çok büyük etkisi var. Evet, e, bu da önemli bir konu. Çok yaygın sorulan bir konu. Evet. E, bu sorumuza da e, yanıt aldık. Şimdi tekrar iklim krizi ve e, bulaşıcı hastalıklara e, döndüğümüzde e, bulaşıcı hastalıkların biraz insanın gündeminden çıkması için e, veya o adayların e, enfeksiyona, bir salgına yol açmaması için ee, sizin bir bilim insanı olarak insanlığa öneriniz ne olur? Ne olsa bu virajdan çıkarız biz. Evet. Şimdi aslında şu tek sağlık meselesini dünya tek konusu çok önemli. Şimdi e, bu e, birazcık daha bilimi ve teknolojiyi e, ulaşılabilir pozisyonda tutan ülkeler diyelim. Onlar artık hani sosyoekonomik düzeyi yüksek ülkeler aslında. Gelişmişlik ee, ekonomiyle ölçülüyor daha çok bu bakımdan. Öyle düşündüğümüz zaman dünyadaki zayıf halkanın nüfusun kalabalık olduğu ve hayvan-insan ilişkilerinin yakın olduğu yani Afrika gibi Asya'da e, Hindistan, Pakistan gibi iklim krizine de açık olan bölgelerin desteklenmesi gerekiyor. Neyle desteklenmesi gerekiyor? Hindistan örneğinde olduğu gibi izlem yapmaları ve Buldukları ilk vakaları dünyayla paylaşıp işte e, teknoloji aşı e, erişimi konusunda ortaklaşa çalışmaları gerekiyor. Bir diğer konu Afrika tabii. Afrika genç nüfusun e, çok olduğu bir yer. Yaşla, bulaşıcı hastalıkların çok yoğun olduğu bölgelerde insanlar yaşlanamadan ölürler. Onun için Afrika'da genç nüfus çok. E, bulaşıcı olmayan hastalıklara evrildiği yerlerde daha uzun yaşıyor insanlar ölüm sebeplerini. Dolayısıyla e, Afrika'nın çok desteklenmesi gerekiyor. Teknolojik ve bu genetik e, çevresel analizlerin sürdürülmesi ve hayvan insan sıçramalarının izlenmesi konusunda. Aslında bana sorarsanız Türkiye'de bir geçiş noktasında. Yani biz bunu 2013'teki kızamık salgınında görmüştük. Bir yandan Avrupa'da olan serotip suç geldi. Bir yandan Asya'da olan suç geldi. İkisi birden işte 2013'te İstanbul'da kapalı çarşıdan başlayan bir salgın yaptı. Bu aslında bizdeki tablonun özeti gibi bir şey. Yani İstanbul'da kapalı çarşıda e, başlayan salgınlar. Dolayısıyla dünyanın bu bakımdan Türkiye'yi süreçlerine adapte etmesi, integre etmesi çok önemli. Ama Türkiye bu meselede çok dirençli. Yani bilim ve teknoloji paylaşımı konusunda e, aslında e, her şeyi dışarıdan getiren bir ülke, hiçbir şey üretmeyen bir ülke olmasına rağmen kendi parçalarını getirip burada montajlatıp e, yerli tüccar yaptığı zaman adına yerli de diyen bir sistematiğimiz var. Dolayısıyla yani bizim yerli dediğimiz şeylerin hepsi aslında bir sürü şeyin bir araya getirildiği ithal parçalar. Dolayısıyla bir yandan da biz e, onu şeyde de görmüştük deprem bölgesine gittiğimizde ve orada da not ettik. Türkiye'deki en önemli sorun insanların birbirine hiçbir sorun yok demesi. Özellikle yöneticilerin. Dolayısıyla dünyaya da bu söyleniyor. Bizde hiçbir sorun yok. Ama kızamıkta üçüncüyüz, bazen birinci oluyoruz. İşte e, Covid'de en çok ölüm, e, milyon nüfusa göre ölüm oranının olduğu ülkelerden birisiyiz. Dolayısıyla solunum yoluyla bulaşan mikroplardan bahsediyorum. İnsanın ağız ağızda yaşadığı ve toplu taşıma gibi, okullar gibi yerlerden çok edinilecek bir şeyden bahsediyorum. Edinen kişilerin alıp evine getireceği hastalıklardan bahsediyorum. Ve o hastalıkların hepsinin de bir ölçüde ağraz bıraktığını ve bizim aslında kalbimizi, akciğerimizi, beynimizi, metabolizmamızı hasarlandırdığı için bizi hastalandırdığından söz ediyorum. Buna direnmek oldukça zor. Yani benim tavsiyem ve benim önerim şu insanlara. Lütfen... Şimdi 25 yaşın üzerinde bir erişkinin ateşi çıkar çıkmaz acile koşması için hiçbir sebep yok. Bir, bu acil sistemin tacizi. iki sizin başınıza hiç e, gelmeyecek başka bulaşıcı hastalıklarla orada bir virüs laboratuvarı gibi karşılaşma ihtimaliniz. Aynı şekilde çocuğunuzun da bekleyin ateşini yönetin ve ertesi gün lütfen bir gündüz polikliniğine ya da bir aile hekiminize yakındaki başvurun. Onlara başvuru zincirleriniz tıkanıyorsa sağlık sistemi tıkanmış demektir. Siz acillere yağarak kendi sağlığınızı riske ediyorsunuz. Oradaki hekim arkadaşım kalp kriziyle ilgilenmek için sizi başından savuyor onu söyleyin Ve olduk olmadık ilaçlar veriyor size. Gereksiz ilaç torbalarıyla dönüyorsunuz evinize. Ve en basiti bakın çok yakında bir köye gittim ben bir imza günü için Kaz Dağları'nın eteğinde. Bu hafta sonu köşemde de yazdım TL24 köşemde de köylüler çok sağlıklı filan değil aslında. Köylüler hareket etmedikleri için oturdukları yerden aldıkları oksijenle sağlıklı filan olmuyorlar. Hareket etmek çok önemli. Hareket edebilmek için de bir avuç yeşilliğe muhtacız. Lütfen seçimlerinizde, yerel seçimlerde size bir avuç yeşillik verebilecek, çevreyi sağlıklı kılabilecek insanlara doğru yönelin. Yani e, bu konu aslında yönetenler bize şunu yapıyor falan diyebileceğimiz kadar basit bir konu değil. Hayatımız, sağlıklılığımız. Dolayısıyla lütfen bilinçlenmek zorundayız. E, biz elimizden geleni yapıyoruz ama sizler de elimizden geleni yapın ki bu kadar hastalanmış bir toplumda ne ilerleme çıkar ne de başka bir şey çıkar. Çok teşekkür ederiz. Ee... Esin hocam, ben bu arada hem sizi dinliyordum hem seçtiğiniz şarkıya bakıyordum. Esin hocamız da bize çok çok güzel bir şarkı seçti. Son mesajlarınız da çok önemliydi. Aslında bunlar klişelerdir hep. Köyde insanlar daha sağlıklı diye. Aslında şeyin tıbbın tıbbı sevmemin bir nedeni hiç sezgisel bir bilim değil bence. Evet. Sezgilerin evet, çok... çoğu hatalı çıkar. Ee, ondan dolayı iki şeyi severim. Bir tanesi e, tıp, ikincisi iktisat. İkisi de hiç sezgisel değildir. Sezgileriniz hep yanılır ikinci, ikisinde de. Bundan dolayı sezgiyle yönetmekte hep zorlar insanı. Ee, eğer böyle yönetmeyi e, hayal ediyorsanız e, sezgisel olmamız hep hoşuma gider iki biliminde. Ee, Esin Hocam çok teşekkür ederim bilgilendirme açısından çok önemli bir program gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Ve sizden son bir ricam var. Lütfen seçtiğiniz şarkıyı siz anons edin. Rod Stewart Have I Told You Lately Söyleyin yani söyleyin. İnsanlara sevdiğinizi söyleyin. Ben de bu mesajı vereyim. Çünkü bizi iyileştirecek tek şey var aslında. Sevgi. Birbirimizi e, sevmek e, kolay olmasa da sevmeyi denemek seven kişiyi iyileştiren bir şey e, sana son zamanlarda söylemiş miydim diyor Stewart, o eşsiz bulu sesiyle evet biz en azından program olarak e, her şeyi zamanında konuşuyoruz e, hiçbir şeyi e, ileriye bırakmıyoruz bugün de öyle yaptık yayın akışımızı değiştirdik ve Esin hocamızı konuk ettik çok teşekkür ederiz ben çok teşekkür ediyorum Sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz. Hepinize sağlıklı hafta sonları.